muzdalif olduğum ve çok hakikaten bir takıntı haline getirdiğim bir konu var. Camilerde, her camide ama istisnasız benim gördüğüm her camide mutlaka eli sopalı bir tane çocukları kovan birisi var. Orada ya çadırvanla görebilirsiniz, yani genelde böyle ya da başka işte yönetiminde olan genelde yaşlı amcalar. Evet. Yani bundan çok muzdalif? Bu konu e, nedir? Bunun dini vebali nedir? Yani oradaki çocukları Tartıştığım zaman caminin bahçesinde mi oynayacak diyorlar. Ben bazı yıllardayım. Ee, Allah razı olsun eski belediye başkanımız Feyzullah Kıyıklı diyordu ki her caminin bahçesini çocuk parkı yapacağım diyordu ve çok tepki de alıyordu. Ve tepki aldı kişiler namaz kılan cami cemaati insanlar. Yani bilmiyorum burada çok büyük bir zarardayız diye düşünüyorum sorunuzu, inşallah bu konuda bir aydınlık getirirseniz. Evet, sorunuzu anladığımızı düşünüyoruz. Ee, i̇sabetli de bir soru oldu hocamızla paylaşalım inşallah. Evet. Saat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet. Tam böyle camiler haftasında böyle aslında çoğumuzun sorunu olan bir soruydu bu. Evet. Bütün camilerde beyefendinin söylediği gibi böyle bir problem var. Bunu nasıl aşmalıyız? Cami ve çocuk ilişkisinin temini noktasında din ne söyler? Şimdi teşekkür ediyorum kardeşimize. Dediğiniz gibi camiler haftası noktasında gündeme taşıması açısından bu ciddi bir problem. Başkanlığımız bu problemi gördüğü için ...cami ve çocuk buluşması diye camiler haftasının teması olarak işledi ki toplumda bir duyarlılık olsun. Şimdi kardeşimizin ifade ettiği gibi bazı kardeşlerimiz camiye hizmet ediyorlar... ...camide çalışıyorlar ve caminin işlerini görüyorlar diye adeta cami sahiplenme duygusu oluşmuş. Bunu biz müftülükle odaklaşıyoruz. Bu konuda bize de çok şikayetler geliyor. Evet. Ama bir türlü bunları ikna edemiyoruz. Çok enteresan bir mantalite var. Cami nedir, cemaat nedir, namaz nedir noktasındaki eksiklikler burada da yansıyor... Caminin çocuğun camiye gelmesini, orada oynamasını, orada ses samasa çıkarmasını kendilerince bir zulmü kabul ediyor bilemiyoruz bunu. Yani fetvasını da kendisi veriyor, hocalığını da kendisi yapıyor. Enteresan bir mantık var. Halbuki Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman Efendimiz'in namazı kısa kestiğini görüyoruz. Diyor ki camide ''Ya olan namazı bu kadar kısa kesmezdiniz.'' Biraz daha fazla uzatırdınız diye. Bugün neden bu kadar hiç alışmadığımız bir kısalıkla namaz kıldık? Arkadan çocuk sesini duymadınız mı siz diyor Peygamberimiz. Annesini ağlayan çocuğun sesini duymadınız mı? Onu annesiyle buluşturmak için namazı kısalttım. Elhamdülillah. Diyor. Şimdi biz böyle medeniyetin çocuklarıyız. Şimdi o yaşlı amcamız veya camiye hizmet ettiğini düşünen insanımız camiye gelen çocuğa engel olduğunda nasıl bir vehabet işlediğini, cinayet işlediğini bilmiyor mu? Biz bunu değişik anekdotlarda görmüşüz de duyuyoruz. Kişi can yani çocukken camiye geldiğinde camide ister hocanın ister cemaatin bir yanlış davranışından camiye küsüp Tamamen hayatı küsüyor, boyunca evet. camiye gelmeyen insanların hatıratları duyuyoruz. Bu ne kadar ciddi bir problem. Şimdi bu kardeşimiz camiye yaptığı hizmet mi büyüktür yoksa o camiye gelen çocuğu engellemenin günahı mı büyüktür? Bıraksınlar. İstemiyoruz biz onlardan o şekilde camiye gelip hizmet etmelerini bu hizmeti yapacak daha yumuşak, daha munis, kucaklayan çocukları barına basacak elbette insanlar çıkacaktır. Hocam aslında şöyle mi? Ben e, mesela Osmanlı döneminde de camilerin bir hayatın merkezinde olma durumu söz konusuydu. Biz e, ilk soruda da söylemiştiniz ya hani Eskiden camiler hayatın merkezindeydi. Resulullah döneminde de öyleydi. Sonra biz camini, camiyi biraz hayatın merkezinden ileriye ittik herhalde. Bu vesileyle de işte camiye sadece belki yaşlı amcalar geldi. Sadece e, ibadet etmek için geldi. Oysa caminin başka fonksiyonları da var değil mi? Hem aynı zamanda şimdi, bir eğitim yuvası, aynı zamanda çocukların barınabileceği bir yer. Burada da biraz eksikliklerimiz var mı sanırım? Tabii bizim tarihi süreç içerisinde camiyle olan diyaloglarımız koparılmış. Evet. Onda ciddi problemler var. Tabi bu <gülüyor> anlamda caminin fonksiyonu iman camiye mahpus dediği gibi, dediği gibi şairin cami yalnız beş vakit namazgah gibi görülmüş, hayatın merkezine koparılmış. Camide yapan din görevlisi de koparılmış, camide koparılmış. Zaten bu fonksiyonlar yıkıldığı için bu problemleri yaşıyoruz. Tarihi birikimimiz kesildiği için bu problemleri yaşıyoruz. Tarihi birikimimiz o Resulullah'tan gelen cami fonksiyonu, camide hadis dersleri, tefsir dersleri ve her bir ayrı dersin kül, kürsüsünün olduğu bir eğitim yuvasıdır cami. Çocuklar camiye girişini, camideki adam muaşeridi büyüklerine öğrenirler. Hayatı büyüklerden öğrenirler. Saygı hürmeti camide öğrenirler. Camide ön safta büyüklerin yer almasını, onlara ikram etmesi, büyüklerin onların başını Değil okşaması, mi? bütün bunlar bizim eğitim alanımızın içerisindedir. Resulullah'ın hayatına baktığımız zaman bunu görürüz. Demin ifade ettiğim gibi. Yani cami Müslümanların dirilişi, hatta şöyle diyeyim, cami Müslümanların kalbi, kalp ne iş yapar? Kalp vücuttaki kanı temizler. Camide Müslümanları temizler. Onun için cuma namazı haftalık temizdir aslında. Bir cuma namazı Müslümanların birlikte olma zorunlu olduğu, birlikte namaz kılma zorunlu olduğu bir ibadet olması hasebiyle Müslümanlar yeni bir ufuk, yeni bir anlayış, yeni bir güzellik sağlar. Öyle sağlaması gerekiyor. Beş vakit namaz hakeza. Onun için kalbin vücuttaki kanı temizleyip de insanın yaşamasını sağladığı gibi, kalp sekteye uğradığında, hayat sekteye uğramasında olduğu gibi, bizim camilerimiz sekteye uğradığı için, hayatı temizleyemediği için hayatımızdaki problemler yaşanıyor. Hayatı ne zaman camiler temizliğine başlarsa, işte o zaman hayatımız temiz olacak. Onun için gıdamız temiz olacak. Yediğimiz, içtiğimiz temiz olacak. Bütün ticari ilişkilerimiz temiz olacak. Camiden gelen cemaat, Ticaretinin başına, dükkanın başına geçtiği zaman Bismillah dediğinde, Allahu Ekber dediğindeki o cümleleri oraya taşıyacak, terazisine taşıyacak. Burada Allah'ın dediği olur. Burada Allah büyüktür. O ne hükmetmişse o olur diyebilecek. Hakim masasına geçtiği zaman, idareci masasına geçtiği zaman işte bütün bunlar hayatın camiden neşre bulması, nurunu camiden almasıdır. Bunları kazandığımız zaman cami anlamını bulacaktır. İnşallah. İnşallah camiler haftasındaki mana budur. Ne zaman ki camileri hayatın merkezine oturturursak. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Demin kardeşim ifade etti. Bizim sayın belediye başkanımız da bir bir mevzuda böyle konuşurken, "Hocam" dedi. Bazı şeyleri paylaştığımız esnada, şu camilerdeki duvarları kaldıralım, bahçe yapalım. Kardeşimin dediği gibi ilk tepkiyi insanlarımızdan alıyoruz. Çocuklar o camiye dolmasın istemiyorlar. Bir enteresan mantık görmediklerinden dolayı acaba istemiyorlar diye bir şey geliyor aklıma görmediklerinden değil de işte bir sahiplenme duygusu var bir de yani bu konuları kavrayamama var camiyi çocuğa bunun bir de beslendiği bazı şeyler var bizim kaynaklardan da kaynaklanan hususlar varsa. camiye kadınların gelmemesi gibi bir takım yeni dönemlerde yazılmış kitaplar veya fitne dönemleri olarak ifade edilen şeylerden kaynaklanan hususlar var tabi camiye çocuk gelsin dedik de biz affedesin çocuk gelsin demedik bu anlamda Bunu bu şekilde algılayıp da Ama bugün çocuklar Sağını ve sorunu rahat ayırt edebilecek insanlar arasında rahat e, Kendini ifade edebilecek Çocukların camiye gelmesi demek Onlar üzerinde müthiş bir manevi etki Olacaktır Evet. Onun için caminin Fonksiyonu işlevi Hayatındaki merkezi bakımından baktığımız zaman Cami hayatı kuşatan bir değerdir Onun için çocukların da yeridir Hanımların da yeridir Hatta şöyle ifade edin peygamber efendimiz bayram namazlarında camiye gelemeyecekler mesela hasta durumdaki hanımlar da gelebilsinler diye caminin dışında camiye yakın mesela musalla dediğimiz büyük merkezlerde bayram namazını kıldırırdı ki bir bayram havası bir neşe havası olsun. Herkes bütün A'dan Z'ye kadın erkek çoluk çocuk herkes orada buluşsun diye peygamberimiz böyle bir sünnette var bayram namazlarla ilgili. Evet.